Bölüm 102 Sofrada Bulunup Oruçlu Olan Yemek Yemediği Takdirde Ne Söylemeli? Hadis 738 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz yemeğe davet edildiğinde, Hemen gitsin. Şayet oruçlu ise, Yemek sahibine dua etsin. Oruçlu değilse, Yesin.